Sevgili izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir söz hakkı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları efendimize ulaştıracağız. Evel alemden Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan odur. Bütün isimlerinde, bütün güzelliğinde O'na hamd olsun. Selatü selam Allah'ın Nebisinin, Resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in Ehl-i Beyti'nin ve ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim özellikle hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? efendim. Efendim Mehmet Öz Çiçek sormuş. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Sorum olacaktı. Bende vesvese var. Namazlarımdaki zevki alamıyorum. Zikrin tadını alamıyorum demiş efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselamü aleyke ya seyidil evlin ve'l-ahirin ve ila jami'il enbiya'i vel mersalin ve ila jami'il evliyai. Elhamdülillahi rabbil alamin. Evet, kardeşimiz ben de vesvese var demiş. Vesvese şeytandandır. Eğer bize namazda vesvese geliyorsa bu durumda şeytana kapıyı açmışız demektir. Eğer gönül kapımız şeytana açık olmazsa vesvese veremez. O kapıyı biz açıyoruz. Aynı şekilde o kapıyı kapatmak da yine bize aittir. Kendimize aittir. Namaz müminin miracıdır buyurdu. Eğer kul namazda mirajda durursa yani Allah'ın huzurunda Resulullah Efendimizin miraca çıkarken durduğu yerde durursa şeytan oraya gelemez. Şeytan göğe çıkamaz. Gök kapısı ona kapalıdır. Aynı şekilde biz de gönül göğümüzün kapısını şeytanı kapatmamız gerekir. Kapattığımızda herhangi bir şekilde vesvese vermesi mümkün değildir. Mümkün olmaz, vesvese veremez. Nasıl kapatacağız gönül kapımızı, gönül göğümüzün, arşımızın kapısını ona nasıl kapatacağız? Bize düşen benim için Rabbim neyi diliyorsa, neyi takdir etmişse, benden ne istiyorsa bana düşen onu kabul etmektir, öyle olmaktır dememiz gerekir. Kim ne söylerse söylesin, nefsimiz ne söylerse söylesin, şeytan nefsimize hangi vesveseyi verirse versin oraya gönlümüze yol bulmamalıdır. Bunun için de gönlümüzün Rabbimize açık olması gerekir ki şeytan vesvese veremesin. Eğer gönül Rabbimize kapalı olursa, tecellisine kapalı olursa bu durumda şeytana da açılmış olur, aşık olmuş olur eğer gönül itibariyle daimi olarak biz Rabbim dersek, Allah dersek Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun dersek Rabbim evet nasıl yapmamı ister, nasıl düşünmemi, nasıl konuşmamı ister dersek kapıyı şeytana kap kapatmış olur kapıyı, gönlümüzü, ruhumuza açmış oluruz Allah ruha hitap eder, ruha tecelli eder bu durumda Allah'ın huzurunda da durmuş oluruz. Yapmamız gereken şey budur. Yoksa vesveseyi kovmak değildir. Kapıyı açık. Kapıyı kapatmak gerekiyor. İnşallah kapıyı kapatırız. Şeytan o vesveseyi verme gücüne sahip olmaz. Elbette ki bunun için bir çaba gerekir, bir gayret gerekir. Bir yolu yürümek gerekir. Yoksa biz kapatırız. Sonra bir de bakarız ki bir daha açılmış birinin bir kelimesiyle açılmış ya da bir fikir, bir düşünce herhangi bir yanlış şeyi düşünmüşüz kapı yine açılmış evet, bize düşen sürekli kapıyı kapalı tutmaya çalışmaktır her açık gördüğümüzde hemen kapatıp gönül tarafımıza ruh tarafımıza Rabbimize dönüp ben senin huğrunum sen de benim Rabbimsin deyip Rabbimizin tecellisine nazar etmektir Evet, böyle yaptığımızda, bu bizde alışkanlık haline geldiğinde kapı kapalı olmuş olur. Çünkü kapıyı açan da biziz, kapatan da biziz. Onun için yapmamız gereken şey, gönül kapımızı şeytana kapatmaktır, verdiği ve kapatmaktır. Sadece şeytanın verdiği ve çözeye değil. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu, cin ve şeytan, cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığındım. Evet, sahabe yaratıla Allah insanlardan da bir şeytanlar var. Evet buyurdu. Hatta onlar bir de konuşur. Sen onları işitirsin. Şeytan sadece gözyöre verir, ama insanlardan olan şeytanlar bir de seninle konuşur. Hatta konundan tutup seni yanlışa götürür, günaha götürür, şirke küfre götürür seni. Seninle bir de konuşuyor. Evet her ikisinden de Allah'a savrmanız gerekir. Allah'a sığınmak demek, ya eûzu besmele çekmek demek değildir. Gönül kapımızı şeytana, şeytanlaşmış insanlara bizi Allah'tan alıkoyan, Allah yolundan Ali koyan, Allah'ın zikrinden alıkoyan, koyan, Allah yolunda yürümekten Ali koyan, Allah için bir şeyler yapmaya çalıştığımızda bizi Ali koyan, Allah için ibadet yaptığımızda, secde ettiğimizde bizi secdeden Ali koyan, kimse, kim olursa olsun o şeytanın vazifesini yapıyor. Dolayısıyla şeytan, insanlardan olan şeytanlardır. Evet, Onlara karşı da gönlümüzü, gönül kapımızı kapatmamız gerekir. Onları dinlemememiz gerekir. İnşallah böyle yaptığımızda göreceğiz ki şeytan, ne cinlerden ne de insanlardan olan şeytanlar herhangi bir şekilde bize gökyüzü veremez. Gönül kapımız onlara kapalı çünkü. Gönlümüzü Allah'a açmamız lazım, Allah'ın zikrini açmamız lazım, Allah'ın vahyine açmamız lazım, Allah'a davet edenlere açmamız lazım ki doğru yapmış olalım, Allah ile beraber olmuş olalım, şeytanın verdiği vasıfsiyi değil, Rabbimizin hitabını duyabilelim. İnşallah böyle yapacağız. O şeytanın, şeytanların verdiği vasıfsedelerden kurtulmuş olacağız. Bir insanın e, şeytani dinlemesi hiç yakışık almaz. Hazreti insana yakışan bir durum değildir. Meleklerin secde ettiği varlığa evet, yakışan bir durum değildir. Rabbini değil, şeytanın verdiği vesveseyi dinliyor. Bir de ona kapılıp ibadet yapamaz oluyor. Namazda evet, bambaşka yerlere gidip bambaşka haller yaşıyor. Bu Hazreti insana yakışan bir durum değildir. İnşallah hep beraber gönül kapımızı şeytana kapatır. Gönlümüzü Rabbimizi açarız. Evet. Efendim İstanbul'dan Orhan adlı hocam önce Allah'a kurban olayım. Sonra da sana seni çok seviyorum. Muhammed abi seni de çok seviyorum. İyi geceler. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun senin. Hep beraber Allah'a kurban olalım inşallah. Allah yolunda kurban olalım. Hayatımızı kurban edelim. Varlığımızı kurban edelim. Her anımızı, vaktimizi, hayatımızı, zamanımızı kurban edelim. Allah'ın kazanmamız için imtihan olarak verdiklerini Allah yolunda kurban edelim. Manevi olarak ikram ettiklerini kurban edip kurban olalım. Allah bizi kurban oranlardan eylesin. Kurban olarak bizi kabul eylesin inşallah. Evet. Efendim, bir izleyenimiz Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Biz ailemiz günlük zikirlerimizi birbirimize söylüyoruz. <gülüyor> Bu günah mıdır? Söylememiz, söylememiz gerekiyor mu? Evet. Herhangi bir şekilde söylenmesinde herhangi bir sıkıntı, sorun olmaz. Söylese de olur, söylemese de olur. Ama zikri saymak da doğru değil. Yani Ol. çektiği zikrin dışında sürekli zikir halinde olmak gerekir. Bu durumda zikri saymak doğru değildir. Tesbihi saymak, hamd'i saymak, şükrü saymak, tekbiri, tevhidi saymak doğru değildir. Daimi olarak zikir halinde olmak gerekir. Ama e, zikirci söylemesinde herhangi bir sorun da olmaz. Evet. Efendim bizdenimiz, hocam abdestsiz zikir çekilir mi? Evet. Namaz için abdest şarttır. Ama zikir için abdest şart değildir. Allah ayet-i kerimede buyuruyor, ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken evet, Allah'ı zikredin diye emretmiş. Onun için herhangi bir şekilde abdest gerekmiyor. Elbette ki abdestli olması daha uygun, daha güzel olandır. Mümin hatta mümkünse abdestsiz dolaşmamalıdır. Abdestinin sürekli olması gerekir ama insan beşer olarak abdestsiz de olabiliyor. Bu durumda kesinlikle zikrini yapmaya devam etmelidir. Abdest şartı zikirde yoktur. Onun için sürekli böyle zikir halinde olmaya çalışmak gerekir. Bir şey daha söyleyeyim. Diyelim ki herhangi bir yerde abdestimiz var ama abdestimiz bozulmuş olsun. Bu durumda abdest alıncaya kadar hemen o anda bir tevhim yapmak gerekir. Tevimimiz zaten bütün kardeşlerimiz müminleri biliyor. Bir kere toprağa vuruyor, kollarını Dişliklere kadar mesediyorsun, Bir kere de vurup yüzünü mesediyorsun, ediyorsun. Tevbime niyet etmiş oluyorsun. Zaten niyet ediyorsun. Abdestli olmuş oluyoruz. Ne zamana kadar? Abdest alıncaya kadar. O anda öyle yapalım. Belki hemen abdest almak fırsatımız ya da imkanımız yoktur. En azından abdest alıncaya kadar abdestimiz değil tevmimiz olmuş olsun. İnşallah kardeşlerimiz bunu da böyle yaparlar. Daha güzel, daha takvaya uygundur diyoruz. Evet. Efendim Basmandan hava. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Şeyh Muhammed Muta Haznevi'ye tabiim. Allah'a ulaşmayı diledim. Zikir çekiyorum. Ayrıca Şeyh Muhammed Muta Hazretleri Haznevi'nin vitirlerini de çekiyorum. Bir sorun olur mu? Allah razı olsun. Evet. Eğer zikir yaparken sevap kazanma niyetiyle yapıyorsak herhangi bir sorun olmaz. Her türlü zikri yapabilir, her türlü tesbihi, hamdi, şükrü, selavatı yapabiliriz, getirebiliriz ama eğer mürşidi kâmile tabi olmaktan gaye Allah'a vasıl olmaksa, sırat-ı müstakimde onunla beraber yürüyüp Allah'a vasıl olmaksa bu durumda İnsan tek bir yolu gidebilir. İki yolu beraber gidemez, yürüyemez. Evet, sevabı kazanır ama yolu yürüyemez. Onun için yolu yürümek için bir tek Mürşid-i e tabi olunur. Çünkü ancak insan bir yolu gider. Onun gönül yolculuğu da tek bir yoldur. Ona ait özel bir yoldur. Onun kendi gönlünde Allah'a yolculuk yapması gerekir. Ve bu yolculuğu ona Mürşid-i Kamil onun mürşidi yapar. Hangi mürşid-i teslim olursa o onu yapar. O onu yapmak zorundadır. O ona emanet olmuş olur çünkü. Ona, onu yaptırır. Manevi olarak yaptırır. Bunun için evet, iki mürşid-i birden tabi olunmaz. Bir tanesine tabi olunur. Ama zikir itibariyle evet, her türlü zikri sevap olarak çekebilir. Ama gönlünün bir tanesinde olması gerekir. Birini takip etmesi gerekir çünkü onunla beraber yolculuk yapıyor. Farz edelim ki biri bir şey söyledi, öteki mürşidi başka bir şey söyledi. Hangisine uyacak? Onun için bu doğru olmaz. Zaten yürütürken, onu taşırken mutlaka kendinden ona bir şey öğretip, ona bir şeyler manevi olarak verip onu yürütüyor. Onun için mürşidi kamil bir tanedir. Bir tane olmalıdır. Yol bir tane, yolu bir tane olmalıdır ki o yolu yürüyebilsin onunla beraber yürüsün. Onu dinlesin, onu anlasın, onunla beraber yürüsün. Ne kadar dinleyebildiği, ne kadar anlayabildiği o kadar onunla beraber yürüme imkanına sahip olmuş olur. Evet, onun için önce öğrenmek lazım, bilmek lazım ki bunu bilelim. Burunca olma imkanımız vardır. Efendim İstanbul'dan Hiranur ruh sema halinde nasıl oluyor hocam? Açıklar mısınız? Ve ruh Rabbimizi gördük diye bedenlerinde sema ederler. Ve biz bunu nasıl anlarız? Evet. Öyle buyurmuştu. Ruhlar Rabbimizi gördük diye bedenlerinde sema ederler. Bunu nasıl anlarsın? Bunu anlayabilmek için bunu tatmak gerekiyor. Tatmanın dışında herhangi bir şekilde anlamak mümkün değildir. Tatması gerekir yani. Nasıl tadıyor? Allah deyince, manevi olarak tefekkür edince, herhangi bir yere, herhangi bir şeye bakınca, evet, bütün şiddetiyle gönlünden, içinden sema etmek geliyor. Sanki biri içinde sema ediyor, o da oraya iştirak etmek istiyor. Onunla beraber Sema ediyor. Sema etme ihtiyacı hissediyor. Gönlüne döndüğü için. Neden böyle bu tadıyor, yaşıyor? Allah bunun için beyan ediyor ki anlayalım diye. Ruhumuzla aramızdaki o perdeler, nefsin perdeleri, o şirk perdeleri kalktıkça, onları kaldırdıkça, onları temizledikçe, o ruhun semasını Hissetmeye, onu tatmaya başlarız. Onunla beraber olmaya çalışıyoruz. Onunla beraber oluyoruz. Onun yakınlığını, o biz, o kendimiziz. Dolayısıyla zahiri olarak da onun o sema haline katılıp onunla beraber sema ediyoruz. Yani zahiri olarak herhangi bir harekette bulunmuyoruz. Ama gönlümüz dönmek istiyor. Sema etmek istiyor. Evet, Bu gönlün semasını, o ruhun sema etmesini tatmaktır bununla beraber da aramızdaki perdelerin inceldiğini, azaldığını gösteriyor. Böyle tadar, böyle hissederiz. Evet. Efendim Antalya'dan bir izleyicimiz bir sorun olacaktı? Evet. Vird açıyorum, <gülüyor> uyuşma oluyor ayaklarımda. Minder ve yastığa yaslanabilir miyiz? Var mı bir sorun? Aydınlatırsanız kıymetli hocam sevinirim. Allah razı olsun. Herhangi bir şekilde sorun olmaz. Evet, minderde kullanabilir, yastıkta kullanabilir. Bununla beraber gönlünün herhangi bir şeyle ya da vücuduyla meşgul olmaması gerekir. O anda sadece Allah ile meşgul olması gerekir. Onun için nasıl rahat ediyorsa öyle oturmalıdır. Öyle yastanmalıdır gerekirse, gerekirse bağdaş kurmalıdır ayağı, dizi, onu meşgul etmemelidir. Eğer uyuşuyorsa meşgul eder. Bu durumda onu zikirden alıkoyar. Onun için nasıl rahat ediyorsa, nasıl meşgul etmiyorsa öyle yapmalıydır inşallah. Efendim diğer bakandan bir izleyicimiz selam demiş. Selam beni gerçek Allah ile tanıştıran kulu ve habercisi üzerine olsun. Havvar Geylani, Himmet Geylani Beni Allah'a kavuşturunuz lütfen. Rica ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Evet. Eğer işler sadece bizim elimizde olmuş olsa kavuştururuz. Seveni sevdiğine kavuşturmaktan daha güzel, daha büyük ne olabilir? Ama bu çift taraflı bir çabayı, gayreti gerektiriyor. Bir Rabbini isteyen, bunun için her şeyi yapabilecek vasıftaki derviş vardır. Bir de onu taşıyan mürşidi vardır. İkisi bu işi beraber yapar. Çift taraflı, çift yönlüdür. Evet, gerektiğinde mürşidi onu taşır, ona ihtiyacı olanı verir, onu ikram eder. Hadi ona yürü der. Ona o gücü, o kuvveti, manevi gücü, kuvveti verir, hadi yürü der. Ya da hadi peşimden gel der. Onun yürümesi gerekir. Çünkü Allah onu istiyor. O kendi iradesiyle beni tercih edip gelsin diyor. Beni isteyeni getir diyor. Beni tercih edeni getir diyor huzuruma. Allah ondan, kurundan kendisini tercih etmesini istiyor. Bunun için de her şeyini feda edip kurban etmesini istiyor. Neyin karşılığında? Rabbinin rızasını, dostluğunu, cemalını kazanma karşılığında. Rabbine vasıl olma karşılığında. Eğer o bunu yapamıyorsa bu durumda Allah'ın rızası, dostluğunu, cemali onun için o feda edemediği, kurban edemediği şeylerden daha değersiz demektir. Allah bunu kabul etmez. Bu yolculuk gönül yolculuğu. Önce bunu yapması gerekir. Evet. O zaman Müşid-i düşen aynı şekilde ona bunu tattırmaktır, ona bunu yaptırmaktır. Ancak bu şekilde onu yürütür. Aynı şekilde Rabbine karşı herhangi bir şekilde en ufak edebe aykırı bir düşüncede, fikirde, tavırda, sözde bulunmamalıdır. Yol yürüyenler, Allah'a vasıl olanlar Mutlaka edebiyle vasıl olmuştur. Edebe aykırı hareket edenler asla bu yolu yürüyemez, vasıl olamaz. Nasıl edebli olmalıdır Rabbine karşı? Hiçbir şekilde Rabbine itiraz etmemelidir. Rabbi ora nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, evet, ne demelidir? Sen benim rahman ve rahim olan Rabbimsin. Sen benim hayır olan Rabbimsin. Sen benim kerim olan Rabbimsin. Sen benim vedud olan ilahımsın. Beni sevdiğin için, rahmet etmek için, bana olsun diye, ikram olsun diye bu muameleyi yapıyorsun. Muamele ne olursa olsun, ister nimet, ister musibet olsun. Bunun dışında acaba, niye, şöyle de olsaydı olmaz mıydı dediğinde edebe aykırı konuşmuş, düşünmüş olur. Böyle olunca itiraz etmemiş olur, ile beraber yürümüş olur. Mürşidi edebi öğretir. Kendi üzerinden öğretir. Anlatır, öğretir. Evet, yol beraber gidilen bir yoldur. Hiç kimse mürşidi olmadan bu yolu yürüyemez. Çünkü nefsin tezkesini Allah peygamberine vermiş, peygamber varisine vermiştir. Tek başına nefsini teskiye edemez, bu yolculuğu yapamaz. Evet yolculuğu beraber yapıyorlar. Dolayısıyla asıl yürüyen, kazanacak olan dervişin kendisidir. Müminin kendisidir. Eğer mümin ise Allah'a dostluğu kabul eder, ister, gereğini yapar. Yapamıyorsa mümin değildir. Yani bu işe sadece böyle e, sanki özel insanların yapması gerektiği bir şey olarak anlar ya da bir yol olarak anlarsa bu doğru değildir. Evet, Fatiha'yı anlatırken Allah kurunu nasıl davet ettiğini anlattım. Allah davet ediyor. Kendisine nimet verdiğim kullarla beraber ol. Dalaletten, gazaptan kurtul. Sonra onlarla beraber sirat müstakimde yürü. Evet. İyâken abdu ve yâken esta'in diyen kullardan ol. Yoksa onu dememiş, diyememiş olur. Hiçbir zaman diyemezsin, söyleyemezsin. Kime göre? Allah'a göre, Fatiha'ya göre. Fatiha'yı bilmeyen hiçbir hiç mümin yoktur. Allah günde farzlar, sünnetlerle beraber kır sefer tekrar ettiriyor. Eğer onu da anlamadıksa demek ki Rabbimizi dinlemek gibi, anlamak gibi bir derdimiz olmamış demektir. Varsa anlarız. Anlarız, gerekeni yaparız. Günde kır sefer beni kendisine nimet verdiğini kullarla beraber eyle diyeceksin. Sonra gidip onlarla beraber olmayacaksın. Allah demez mi? Kur'um neden böyle yalan söylüyorsun? Yani sen hiç utanmadın mı? Hem bunu söylüyorsun hem gerekeni yapmıyorsun. Niye söylüyorsun? Öyle burada etkelime de Neden yapmayacağınız şeyleri söylersiniz? Bu Allah'ın gazabına sebep olur dedi. Yapmıyorsa söyleme. Yapmıyorsan Fatiha'yı okuma. Yapmıyorsan namaz kılma yani. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlardan öylesi var ki Kur'an okur, Kur'an onlara lanet eder. Niye lanet ediyor? Okuyor, Allah'ın ne söylediğini biliyor ama gereğini yapmıyor. Niye tekrar tekrar okuyorsun? Oku yapmıyorsun. Neye okuyorsun? Evet. Kur'an'ı Allah yaşansın diye indirmiş. Allah'ın ipi onu tutup Allah'a gidelim diye indirmiş onu. Evet, Fatiha Kur'an'ın özü, özeti. Ya Kur'an'a uyarsın ya da kendi kendine hayal kurarsın. Evet. Efendim İzmir'den Gülbahar selamünaleyküm. Güllerin efendisi pirin Fena ve beka makamları nefis makamlarının içinde mi yoksa nefis makamlarını geçtikten sonra bu kademeler mi geliyor? Teşekkür ederim, ellerinizden öperim. Allah razı olsun. İster fena olsun, ister beka olsun, ister nefsin mertebeleri, ister kalbin mertebeleri olsun. Hepsi beraberdir, hepsi aynıdır. Yani nefsin bir mertebesini geçerken kalbin de bir mertebesini geçmiş olur. Dolayısıyla aynı şekilde o kadar da fena olmuş olur. O kadar, bir o kadar da beka tecelli etmiş olur. Hepsi aynı. Fenayı kuldan yana anlamak gerekiyor. Fenayı kul yapıyor. Beka Allah'tandır. Kul fenayı nasıl yapıyor? Ben bilmiyorum, Rabbim bilir deyince. Bu durumda ilmini Allah'ın ilminde fena etmiştir. Fani etmiş, yok etmiştir. Rabbim biliyor dedi. Ben dilemiyorum, Rabbimin benim için dilediğini ben diliyorum dediğinde aklını fena, fena etmiştir. Bana ait hiçbir şey yok. Hepsi O'nundur dediğinde her şeyi fani etmiştir, yok etmiştir. Ben yokum, O var. Ben O'na aitim dediğinde varlığını fena etmiştir. Dolayısıyla her fenanın karşılığında Allah'ın bekasıyla tecellisi vardır. Yani bunu sadece, sadece böyle lafla söylemek yetmiyor. Buna iman etmek gerekiyor. Bunu, yani fenayı sevmek gerekiyor. Ben bilmiyorum, Rabbim biliyor dediğim, dediğimizde aslında ben sadece Allah'ın vahyettiğini kabul ediyorum. Rabbim ne dediyse o. Bunun dışında herhangi bir şekilde fikir beyan etmem dedi. Kur'an'a iman etmiş oldu. Allah'ın vahyine iman etmiş oldu. Varlığını fena ederken ben yokum. Peygamberim var. Peygamberim hayatı nasıl yaşadıysa ben de onu öyle yaşarım. Varlığını fena ediyor. Resulullah Efendimiz canlı Kur'an Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği zat. Dolayısıyla o tecelliyi ona göre alır. Bunu adım adım al alır. Birden almaz. Adım adım. Yürüyerek alır bunu. Bu çabayı gayreti sarf ettikçe evet nasıl ki kalbini boşalttıkça beka tecelli ediyor. Allah tecelli ediyor. Önce bizim boşaltmamız gerekir. Allah'ın bekasını davet edip o bekayı almamız gerekir. Ama boşalmamış bir gönüle bir kalbe Allah tecelli etmez. Beka tecelli etmiyor. Bekanın olabilmesi için önce bizim fenayı yapmamız, fenayı bulmamız gerekir. Başlangıç itibariyle bunu mürşidimizle yapmamız gerekir. Mürşidimizle fenayı yaparken bekayı da Allah tecelli ediyor. Fena fi şey, fena fi resul, fena fi Allah. Evet, hepsi aynıdır, birdir. Hepsini de mürşidinle beraber yolu yürürken yapıyorsun. Aynı şekilde bekabillah da böyledir. Bekabillah tecelli ediyor. Evet. Bunu böyle anlamak gerekir. Fena kuldan yana, beka Allah'tan yanadır. Biz ne kadar kendimizi Allah'a teslim eder, kurban olur, çabamızı, gayretimizi sarf edersek o kadar fenamız olmuş olur. O kadar da Allah bekasıyla tecelli eder. Bunun için, bu yolculuğu yapabilmek için tek bir şey gereklidir. İki değil, tek bir şeydir o. O da aşk ve muhabbet, muhabbettir. Aşktan başka hiçbir şey bunu bize yaptıramaz. Sevince, sevdiklerinden o sevdiğin için vazgeçebiliyorsun. Rabbini her şeyden çok sevince diğer sevdiklerini ona kurban edebiliyorsun. Sevemezsen bunu yapamazsın. Gücün yetmez. Ne kadar seviyorsan o kadar kurban edebilir. O kadar fena halini yaşayabilir. Fenayı bulmuş olursun. Dolayısıyla bekayı o kadar bulmuş olursun. O zaman herkese düşen aslında imanını arttırmaya, kemale erdirmeye çalışmaktır. O aşkı muhabbeti bulup o aşkı ile yanıp seni istiyorum. Her şeyim sana kurban olsun. Evet, diyebilmek için bu aşkı kazanmak gerekir. Bu muhabbeti kazanmak gerekir. Bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Aşk mı istiyorsun? Muhabbet mi istiyorsun? O aşkı ile sarhoş olup uçmak mı istiyorsun? Yapman gereken şey ...sohbetleri dinlemektir. Bizi dinlemektir. Kazarmazsanız kabul etmeyin. Hesabını bize sor. Gönlümüzü açıp dinlemek. Hepsi bu. Evet. Efendim Antalya'dan bir bayan yüzeycimiz, <gülüyor> Sayın Hocam, kayınpederimden itibaren üç kuşaktır faaliyette olan... 80 yıllık firmamız sıkıntıya girdi. Fabrikamız 3 ay kapalı tuttuk. çalışanlarımızın bir çıkartmak zorunda kaldık. Fakat bunun da Allah'tan gelen bir imtihan olduğu düşüncesiyle sabır ve dua ile mücadelemize devam ediyoruz. Borçlarımızı ödeyebilmek için işlerimizin artması, art, artmasını istiyoruz. Fakat bir yıldan beri çok durgun bize dua eder misiniz? Bize ne önerirsiniz? Her şeyde bir hayır vardır. Bu vesileyle sizi tanıdım. Allah bana sizi tanıttı. Sizin vasıtanızla Allah'ıma yaklaştım. Hocam size çok değer veriyorum. Görüşleriniz benim için çok önemli. Yeni kitaplarınızı da heyecanla bekliyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Allah bütün kardeşlerimizin işlerine Bereket versin inşallah. Buz bozulan işlerini düzeltsin inşallah. Bununla beraber evet kardeşimiz doğru söyledi, doğru söylüyor. Hayat bir imtihan. Neyin bizim için hayır olduğunu Allah biliyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hastalanmayan vücutta, kaybolmayan malda hayır yoktur. Yani arada bir işlerin böyle ters gitmesi gerekir. Malın kaybolması gerekir. Arada bir insanın hastalanması da gerekiyor. Eğer Allah bunu böyle verip kurni böyle bir imtihana tabi tutuyorsa Allah ona bir şeyi öğretip tattırıyor yalnız. Yokluğu tattırıyor ona. Bununla beraber bütün gücün, kudretin Allah'a ait olduğunu tattırıyor. Dilediğine rızkı açıp genişlettiğini, dilediğine daralttığını tattırıyor. Ayetleri ona tattırıyor. O bunu tadarken Allah onu kendine çekiyor. Allah'ın muradı o. kulu kendisine dönsün ve kendisine yaklaşsın diyedir. Eğer dikkat edilirse, dikkatle bakılırsa, neden Rabbim bunu bana böyle yaptı, neden böyle bir muamelede bulundu deyip kendine bakarsa, ne kazanmış, neyi kaybetmiş diye bakarsa bunu net olarak görür ve anlar. Bütün kullar, bütün müminler bunu anlar. Mesela biri yanlışlar yapar, örneğin. Sonra hapse düşer. Bir de bakarsın ki hapiste namaza başlamış, hapiste Kur'an'ı Kur okumaya başlamış, Kur'an'ı okumayı öğrenmiş, anlamayı öğrenmiş. Çıkarken başka biri olarak çıkıyor. Oysa hapis sıkıntılı bir yer. Şimdi hapis onun için hayır mıdır, şer midir? Hayırdır. Orada düşünme imkanı oldu. Tefekkür etme imkanı oldu. Rabbine dönme imkanı oldu. Dışarıda kalsaydı böyle bir imkanı olmazdı. Bu durumda hapis onun için hayır oldu. Hapis onun için cennete açılan kapı oldu. Yol oldu ona. Evet bu hayırmış demek ki. Ama hapse girince en yakınları kendisi çok üzülmüştür. Onu musibet, onu bela gibi anlamıştır. Ama tam tersiymiş. Allah Kuruna nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, Kul evet, dönüp böyle bakmalıdır. Acaba Rabbim bana neyi ikram etmeyi dilemiş? Neyi anlamamı dilemiş? Her ne olursa olsun, bilmesi lazım ki kulun, müminin bunu böyle anlayıp böyle iman etmesi gerekir ki, Rabbi onu seviyor. Onu kendisine kul cool olsun, abdolsun diye yaratmış. Hazreti insan olsun, yeryüzünde, Kendisine halife ayna olsun diye yaratmış. Meleklerin secde ettirdiği varlıktır. O kendi kıymetini, değerini, şerefini Allah'tan bilsin diye. Dünyaya ait her ne olursa olsun, mal olsun, mevki olsun, mülk olsun, her ne olursa olsun, şerefini onunla anlamasın, kıyaslamasın. Şerefini Allah'tan bilsin. Ne kadar Allah'a kul olmuşsa, o kadar şerefini Allah ile bulmuştur. Ne kadar Allah'a yakınsa o kadar şereflidir. Şerefini Allah'tan alıyor. Başka bir şeyden değil. Allah bunu öğretiyor. Bunu tattırıyor. Sonra, sonra bir daha ikram eder. Hiçbir şey kalıcı değildir. Ne nimetler ne de evet, musibetler, belalar kalıcı değildir. Bir imtihan gereği musibet geldiğinde bilelim ki o da geçer, nimet geldiğinde bilelim ki o da geçer. Evet, bir o gelir, bir öteki gelir. Yani bir nimetle imtihana tabi tutar, bir musibetle imtihana tabi tutar. Mesela böyle bir durumda kardeşimiz bir de neyi soruyordu? Neyi tavsiye edersiniz? Yapılması gereken şey nedir? Elbette ki yapılması gereken şey dua almaktır. Kimden? Çalışanlardan. Kendi çalışanlarından dua alması gerekir. Ne kadar duayı alabildiyse bilsin ki, bilmeleri gerekir ki o sorun, o sıkıntı o kadar hızlı geçer. O kadar çabuk geçer. Eksilmez. Onlara ikram etmelidir. Onların duasını almalıdır. İnşallah böyle yaptıklarında hızla bu musibeti de aşmış olurlar. Bu sıkıntıyı da aşmış olurlar. Allah'ın Muradi anlaşılmış, üzerlerinde gerçekleşmiş olur. Musibeti de, sıkıntıyı da inşallah atlatmış olurlar. Evet. Efendim, Avusturya Linz'den Metin Ay. Selamun aleyküm hocam. Şükürler olsun 11 yıl oldu. Avustura, Avusturya'da yaşıyorum. Yaşım 34. İslam'ı kendim buldum. Gerçekten İslam'ı çok iyi biliyorum. Bu arada Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumayı öğrendim. Her zaman Arapça, Türkçe dinliyorum. İnternette hep araştırırım. Kur'an-ı Kerim'i çok dinledim. Şimdi Tevrat, İncil, Zebur karşıımı bir kitap var okuyorum. Acaba Kur'an-ı Kerim'e bir haksızlık olur mu? Mesela ben günah görmüyorum. Tam tersini Kur'an-ı Kerim hitabını daha mükemmel görüyorum. Sizce ne yapmam gerek? Her ne olursa olsun, biz kendimize göre nasıl bildiğimiz, nasıl gördüğümüz önemli değil. Önemli olan, Allah'ın nasıl gördüğüdür, Resul'ün nasıl gördüğüdür, Resul'ün ne tavsiye ettiğidir. Ne kadar bilirsek bilelim, Resulullah Efendimiz kadar biliyor muyuz? Hayır. Bizim için hayır mıdır, şer midir? Resulullah Efendimiz kadar bilmemiz mümkün mü? Asla. Allah ayet-i buyuruyordu. Allah, Nuh'a, İbrahim'e, İsa'ya, Musa'ya her neyi vahyetmişse sana da onu vahyediyor. ediyor. Vahiy birdir, iki olmaz. Allah bizim için her ne gerekiyorsa, her ne lazımsa en ince ayrıntısına kadar bütün detaylarıyla örneklendirerek kitabında vahyetmiştir, göndermiştir. Bunun dışında bir bilgi aramak yanlıştır, doğru değildir. Ama Tevrat'ta ne var, İncil'de ne var diye bakmamızda bir sorun olmaz. Eğer Kur'an'ı gerçekten biliyorsak yalnız. Sorun olmaz dedim. Zarar vermeyebilir. Ama zarar da verebilir. Neye göre? Sahabe anlatıyor. Hz. Ömer yerde bir Tevrat sayfası, nüshası bulmuştu. Oku, okuyunca baktı ki ayetlere denk düşüyor. Sevinçle diyor Resulullah Efendimiz'in huzuruna geldi. Dedi ki ya Resulallah ben Tevrat'tan bir sayfa yerde buldum. Okudum tam Kur'an'daki ayetleri anlatıyor. Aynısı birbirine denk düşüyor. Sahabe buyurur ki Resulullah Efendimiz'in yüzü değişti. Sinirdi kızdı, yüzün rengi değişti, buyurdu ki, Kur'an sana yetmiyor mu? Gidip başka yerden bilgi almaya çalışıyorsun. Bunun şöyle bir tehlikesi var, buyurdu, olur ki, Tevrat'ı okuyorsun, veya İncil'i okuyorsun, bir ayetle karşı karşıya geliyorsun, bu ayet değil diyorsun. Ayet olup olmadığını bilmiyorsun, çünkü tahrif olmuş, değiştirilmiş, Ayeti okuyorsun, bu ayet değil diyorsun, dersin. Bu durumda küfre düşmüş oluyorsun. Veya ayet olmayan, bir insan sözünü okuyorsun, bu ayet olabilir, bu ayettir diyorsun, gene küfre düştün. Böylesine bir tehlikesi vardır. Ama biri Kur'an'ın bütününe hakim olursa, Kur'an bilgisinin bütününe hakim olursa, okuduğunda, ayet olup olmadığını anlar. Ya da ne kadarı ayet, ne kadarı ayet değildir onu anlar. Bununla beraber hiç kimsenin, hiçbir müminin evet, tahrif edilmiş ne Tevrat'a, ne İncil'e, ne de başka sayfalara, başka diğer peygamberlere, ilen sayfalara ihtiyacı olmaz. Çünkü Kur'an hepsini kapsıyor. Bir de farzası vardır buyurdu. Allah onlara neyi vahyetmişse sana vahyetmiş, bir de fazlası vardır. Yani kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların tek bir ihtiyacı Kur'an'dır. Başka bilgiye, başka kitaba değildir. Ne için? İnsan Hazreti İnsan olsun diye. Nasıl ki sahabenin Kur'an'dan başka bilgileri yoktur, kitapları yoktur. Müşrikken, en aşağıdayken gökteki yıldızlar mesabesine onları getiren Kur'an'dır. Başka kitaplar ya da başka bilgiler değildir. Kur'an, insanın Hazreti insan olması için, Allah'a dost olması için, Allah'a yakın olması için yetiyor ve yeterlidir. Sünnet, hadis, Kur'an'ın tefsiridir. Kur'an'ın beyanıdır. Kur'an'ın Resulullah Efendimiz'in üzerinde canlanmış halidir. Onun için Kur'an, sünnet, hadis diye ayırmak doğru değil. Hepsi bir. Canlanmış hali. Hayata hayattaki yaşanan halidir sünnet. Kur'an'ın yaşanan halidir. Hepsi bir yani. Mesela yeminle söylüyorum benim Kur'an'dan başka bir bilgim yoktur. Yoktur. Evet herhangi bir kitaba bakıp bakalım ne söylemiş diye bakmış olabilirim. Hepsi bu. O ne söylemiş? Kendi zamanında ne söylemiş diye bakmış olabilir ama onun dışında her, hiç kimsenin bilgisini kabul etmiyorum. Edemem. Evet, o orada kendi fikrini söylemiş olabilir. Zaten herkes doğru söylemiş olsaydı bu kadar İslam ümmeti paramparça olmazdı. Binlerce parçaya ayrılmış olmazdı. Aslında hepsinin tek bir şey söylemesi gerekirdi. Nedir o? La ilahe illallah. Her biri kendine göre bir yol gösteriyor. Hayır, yanlış. Gösterilmesi gereken yol, Kur'an'ın yoludur. Kur'an ile yol gösterilmesi gerekir. Yoksa böyle darmadağın ve paramparça oluyor, şeytan onları birbirine düşman ediyor. Neden? Sen böyle düşünüyorsun, ben başka türlü düşünüyorum. Sen şu mezheptensin, ben şu mezheptenim. Sen şu tarikattansın, ben şu tarikattanım. Olmaz. Hepimizin mezhebi de Kur'an'dır. Meşrebi de Kur'an'dır Tarikati de Kur'an'dır Yolu de Kur'an'dır Dini de imanı da Kur'an'dır İslami de Kur'an'dır Bununla beraber Yol iman yolu Abdiyet yoludur Allah'a aşıklık yoludur Başka yol yok Başka yollar çıkmaz yol Yol bilgi yolu değil Bilgiyle yolu gidemezsin Bilgi sana yolu gösterir Yolu yürümek için aşk lazım İman lazım. Evet. Bu durumda Resulullah Efendimiz onu okumaktan men etti. Ama kardeşimiz okursa herhangi bir sorun olmaz. Eğer Kur'an'ı evet, biliyorum diyor. Yani ayette bu ayet değildir. Ayet ol yana bu ayet olabilir demeyecekse. Evet. Bilgi olarak Kur'an bize yeter. Ama Sadece bilgi eğer imana dönüşmüyor, amele dönüşmüyor, aklaka dönüşmüyorsa o da sadece yük olmuş olur. Allah'ın beyanıyla Tevrat'ın alimleri için söylediği Allah kitap yüklü merkepler dedi. Sadece kitabı ezberlemiş, yüklenmiş, anlatıyor. İmana dönüşmemiş, aklaka dönüşmemiş amele dönüşmüyor ondaki o bilgi, kitap yüklü merkep dedi. Bilgi öğrenmek, ilim, amel etmek içindir, iman etmek içindir, ahlaka dönüştürmek içindir. Değilse sadece üzerimizde yük olur. Bilgimiz az olsun ama imana, amele, ahlaka dönüşmüş olsun. Bu bize kazandırır. Ama dünyalar kadar bilgimiz olsun, ne kadar amele dönüşmüş, imana, ahlaka dönüşmüşse, sadece o bize fayda vermiş, o bizim için bilgi olmuş, ilim olmuş olur. Marifet, hikmet olmuş olur. Evet. Efendim İstanbul'dan gül toprak. Selamun Aleyküm hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Benim annem 4 senedir felç. Duanızı istiyorum hocam. Allah'ım kardeşimizin annesine şifa versin. Bütün hastalarımıza şifa versin. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Evet Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi Hastalar meydana vücutta kaybolmayan malda hayır yoktur. Bizim için neyin hayır olduğunu Allah biliyor. Bu sadece o hasta olana imtihan değildir. Kazanma imkanı değildir. Onun etrafındakilere de kazanma imkanıdır, imtihandır. O anda o hastaya kim yakınlar olarak yani? Ne kadar yakınlık gösterdi, ne kadar hizmet etti, ne kadar yardımcı olmaya çalıştı, ne kadar gönlünü almaya çalıştı, ne kadar sevindirmeye çalıştıysa o kadar kazandı demektir. Kazanma imkanı. Evet. Asır kazarma imkanını o hasta olana vermiştir ama bir de onun üzerinden bütün yakınlarına, bütün akrabalarına bir kazanma kazarma imkanı vermiş oldu. Bu hayır. Dünya hayatı bir günlük hayattır. Dünya hayatına böyle bakıp bunu böyle anlamak gerekir. Bununla beraber kul hasta olduğunda elbette ki şifayı aramalıdır, duayı da yapmalıdır. İmtihan geçsin diye ama o imtihan esnasında da isyan etmemek lazım, itiraz etmemek lazım. Evet bizim için şu andaki hayır budur deyip kazanmaya çalışmamız gerekir İnşallah Hastası olan, hasta olanlar imtihani böyle kazanma imkanı olarak anlar, sabreder, şükreder, Rabbine güvenir, tevekkül eder. Onların yakınları da aynı şekilde onunla beraber kazanmaya çalışırlar inşallah. Efendim, Bursa'dan Nur Nurcan Ardıçlı selamun aleyküm hürmetlerimi iletiyorum hocam. iki tane soru vardı. Bir, insanın nefsi yaratılmış mıdır? İnsanı nasıl anlamak gerekir? Evet. İnsan, Hazreti İnsan, Allah'ın ruhundan nef ettiği meleklerin secde ettiği varlıktır. Bunu da beraber. Bu varlık Allah'ın nef ettiği ruh Beden elbisesine bürününce onun bir beşeri tarafı var. Topraktan yaratılan, toprağı isteyen, toprağa muhtaç olan, Allah'ın muhtaç ettiği bir beden tarafı vardır. Bu beden ona binektir, elbisedir. Büyürken o nefis yavaş yavaş oluşuyor. Vehmi olan, hayali olan, ben dediği o varlık kendi üretimidir. Elinde olmadan o meydana geliyor. Önce anasına bu benimdir diyor. Hatta süt emdiği memeye bu benimdir dediğinde benlik oluşmaya başlamış. Sonra anası anası için bu benimdir der. Oyuncakları için bu benimdir der. Benlik böyle oluşuyor. Dolayısıyla nefis dediğimiz şey o benlikten oluşuyor. Benlikten oluşurken ruhun önünü kapatıyor. Ruhun üzerini örtüyor. Bir elbise gibi onu örtüyor. Ruhumuzun Allah'a aşıklığını artık tadamaz oluyoruz. Perdelendikçe tadamaz oluyoruz. O aşkı, muhabbeti hissedemez oluyoruz. Benliğimiz onu örttüğü için. Nefis deyince kötü manada eğer söylüyorsak, örten benliği söylüyoruz. Yok eğer hakikatimizi kastediyorsak, ruhumuzu söylüyoruz. Nefs, insanın özü demek, hakikati demek. Ama o benlik, vehmi, hayali olan benlik, nefis olarak onu örttüğü için ona nefis diyoruz. Neydi kardeşimizin bir sorusu? Efendim diğer soruda vahdetten kesreti ve kesretten vahdeti anlatabilir misiniz? Evet. Çok teşekkür ederiz demiş. Bu durumda nefsin terbiyesi demek, tezkesi demek, o vehmi olan, hayali olan varlığı Evet, yok etmektir. Allah'tan olan varlığa yolculuk yapmaktır. Nefis, tezkesi, terbiyesi bu demektir. Yani benimdir demişiz aslında bizim değildir. Allah'ın ikram ettiği bir şeydir. Ben dediğimiz, elimiz, ayakımız, varlığımız bize ait değildir. Onu da Allah ikram etmiştir. Aslında bize ait hiçbir şey yok ki benimiz olsun. Evet. O benlik, hayal tamamen insanın kendi üretimidir. Ondan kurtulup hakiki varlığına, Allah'ın nefettiği hakiki varlığına kavuşup o olsun diyedir. Kesrette vahdet, vahdette kesret. Kesrette vahdet, çoklukta birliği biri görebilmektir. Çoklukta. Her şeyi görüyor, çok farklı farklı insanlar görüyoruz, bununla beraber çok farklı varlıklar görüyoruz. Ama hepsinde aslında görmemiz gereken şey Allah'ın tecellisidir, Allah'ın kudretidir, Allah'ın yaratmasıdır. Allah'ın isimleriyle tecelli edip o eşyayı, o varlığı insanın hizmetine vermesidir. İnsanı kendisi için yaratmış olmasıdır. Evet, kısaca söylüyorum. Bunu böyle gördüğünde her şeyde Allah'ın tecellisini görünce kesrette, yani çoklukta Allah'ın vahdetini görmüş olur. Bu kesrette vahdettir. Böyle görünce eğer bunu görebilmek için yine bir yolculuk gerekir. Manevi yolculuk yapmak lazım ki bunu böyle görebilsin. Yoksa ilmiyle bunu bilmiş, bu bir işe yaramaz, bir fayda vermez. Evet Yolculuk yaparken bunu görür ve bunu Yaşar bunu tadar Bunu böyle görünce Allah'a teslim olur Allah'a teslim olur ama Dengede değildir yalnız Tek taraflı görmüş olur Bir tarafını görmüş olur Bu durumda her şeyi Allah yapıyor der Ama bunu seyrediyor Halacın söylediği gibi Enel hak diyor Sadece onu görüyor Bütün varlıkta onu görüyor onun tecellisini, kudretini müşahede ediyor. Malikül mülkün mülkünde melikliğini müşahede ediyor. Melik isminin tecellisini evet, Malik isminin tecellisini müşahede ediyor. Bu yolun yarasıdır. Eğer bu doğrudur, haktır derse küfre girer. Bunu böyle söyleyemez. Onun için oradaki bir derviş her şeyi Allah yapıyor der. Hatta biraz daha ileri gider. Yanlışlarımız da ona aittir. O yaptırmasaydı biz yapamazdık der. Onu öyle zanneder. Ama mürşidi ona öğretir. Bu böyle değildir. Bir de, bu kesrette vahdeti görmekti. bir de vahdetten kesreti görmek gerekir. Yani birlikten, bir de çokluğu görmek gerekir. Allah yaratmış, Böyle farklı farklı varlıkları, daha doğrusu kendisini hamd ile tesbih eden, kendisine abd olan varlıkları yaratmış. Bunların her biri aynı, aynı zamanda, her biri teke tek, birebir Allah ile muhataptır. Hem de her biri Allah'ın kuludur. Bir de onların kulluk tarafı var. Bir de her birini ayrı ayrı görüp, onların o kulluk tarafını da görmeleri lazım. Hataları, yanlışları kendilerine aittir. Evet bu da vahdetten kesreti görmektir. İkisini beraber gördüğü günde tam dengede imam olmuş olur. Tek tarafı görürse, eğer sadece vahdetten kesreti görürse yine küfre düşer. Şu yaptı, bu yaptı der. Allah ne yapıyor? Bak onu yok saydı. Öteki Allah yaptığı diyor, kesreti görmüyor, kulluğu yapıyor, onu göremiyor. İkisini beraber görmesi gerekir ki vahdette kesret, kesrette vahdeti müşahede edip şahit olmuş olsun. Doğru anlamış olsun. Varlığı doğru okumuş olsun. Hayatı Allah'ın muradını, varlık üzerindeki, kulları üzerindeki o muradını doğru okuyup, doğru anlayıp gereğini doğru yapmış olsun. Bunun içinde Mutlaka ona bunu yaşayan bir bir i kambil lazım ki onu yürütsün bu yolda. Ona göstersin. Her yanlış yaptığında onu ayağa kaldırsın. Her yere yattığında ister ters tarafa yatsın, ister vahdette kesrete, kesretten vahdete, hangi tarafa yatarsa yatsın, onu ayağa kaldırıp hadi yürü desin. Onu düzelsin. Onu oradan çıkarıp silahat bir müstakil üzerinde yürütsün. Evet, onu da böyle kısaca anlamak lazım. Süremiz de az kalmış. Ben bir soruyla izinize sefer efendim. Evet. Efendim Hatay'dan Beyza Nur. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Belki söylenmesi gereken çok şey var. <gülüyor> anlatmak istediğim, okunmasını bekleyen satırlar var. Belki yazamadığım, belki derdini anlatırsın iki satıra. Belki sevincini gözlerin dolar ağlarsın, kim bilir ayrılık vurur sinene, çekilirsin, sessiz sedasız, gönlün söyler de anlatır her şeyi, her türlü ifade edemezsin olup biteni içinde ama bir gün bilirsin kavuşacağını, geldim sana efendim deyip yakarışını, hocama ve kardeşlerime selam olsun. Allah razı olsun. İnsan en çok kendisiyle konuşur. Kendisiyle konuşmayan hiç kimse yoktur. Eğer biraz dikkat edersek aslında gün boyu aslında kendimizle konuşuyoruz. Gönlümüzle konuşuyoruz. Sevdiklerimizle konuşuyoruz. Gönlümüzdekilerle konuşuyoruz. Bilelim ki sevdiklerimizle konuşurken gönlümüzdekilerle konuşurken bir de gönlümüze tecelli eden Rabbimizle konuşuyoruz. Bu çok farklı bir şey, çok farklı bir durum. Aslında birbirimizle konuşuyoruz. Belki zahiri olarak birbirimizi duymamış, birbirimizle konuşmamış zannederiz ama öyle değildir. Aslında birbirimizle konuşuyoruz. Birbirimize derdimizi anlatıyoruz. Halimizi anlatıyoruz. Eğer gönlümüzdekiyle, sevdiklerimizle konuşuyorsak, kendi kendimizle konuşuyorsak, dolayısıyla aslında burada bir birlik, bir tevhid vardır. Sevdikimizde bir olma hali vardır. Evet. Konuşmak güzeldir, sevmek güzeldir, bir olmak güzeldir. Allah için sevmek güzeldir, Allah'ı sevmek güzeldir. Allah mutlaka seveleri bir araya getirir, buluşturur. Evet. Ben teşekkür. Ederim.